Senin ne işin var alışverişte? Sen de bir garipsin yahu, hanımı pazara gönderirim, ne adamsın hanımına yardım etmiyorsun diye azarlarsın. Hanım alışverişe giderken yardım edeyim diye giderim, bu sefer de ne işin var diye azarlarsın, ne çelişik adamsın birader. göz. ben seni tanırım, hanımınla alışverişe gitmen yardım etmek için değil, hanımının fazla masraf yapmasını önlemek için. O da var tabi. <gülüyor> Şimdi alışverişe gitmeme kararını niye aldın söyle bakalım. Yav hanım dedi ki çocuklara kıyafet almamız lazım. Girdik bir yere baktım çok pahalı. İndirim var mı dedim yok dedi. Hatta indirim değil bindirim olmuş. Sezon başı olduğu için zam gelmiş. Hemen çektik. Eee sonra? Sonra vitrinlere baka baka yürümeye başladım. Bir dükkanın vitrininde yüzde yetmişe varan indirimler yazıyordu. Hah burası bize uyar dedim girdik içeri. İyi iyi. Bak, en azından orada indirim varmış. He ee, ya var var. Sen öyle san. Ne yani? Yok muymuş indirim? Vitrine bakarsan var. Neyse, dükkana girdik. Bizim çocuklara kıyafetleri seçmeye başladık. Güzel şeyler aldık. Tezgahtara seçtiklerimizin fiyatı ne kadar dedik? 240 lira dedi. Yüzde yetmişe varan indirimli hali mi dedik? Yok dedi. Demek daha indirecek yani. Hayır efendim indirmeyecek. Seçtiğimiz kıyafetlerde yüzde yetmişe varan indirim yokmuş. Bunlarda da yüzde onmuş indirim. O da nakit olur saymış. E, hani yüzde yetmişe varan indirim vardı? Yüzde yetmişe varan indirimler bu ürünlere varamamış. Nerede yüzde yetmişe varan indirimler diye sorduk. Birkaç tane içi geçmiş kazak penye gösterdiler. Bizim hanım bunları ben toz bezi bile yapmam dedi. Demek e varan indirimi yalanmış öyle, öyle. mi? Tabi tabi yalanmış, müşteri çekmek için söylüyorlarmış. Ef ee, sonra ne oldu birader? Almadınız mı kıyafetleri? Yok alır mıyım? İndirim olmadığını duyunca hemen topukladım dükkandan. Hanım ısrar ediyor alalım diye, ama ben yer miyim? Aman alır mıyım? Hemen başladım başka dükkani gezmeye. Ha ha ha ha. ...sizin alışveriş çile olmuş seni. Ne çile birader ne çile... ...yorgunluktan ayaklarıma kara sular indi. Sonra dediler ki... ...o civarda ucuz mallar satan... ...Arnavutlu Et diye bir mağaza varmış. Oraya gittik. Arnavutlu Et mi? O nasıl kıyafet mağazası kara gözüm öyle... ...Lokanta ismi gibi. Ben de duyunca şaşırdım bak Ama Arnavutlu et demek... ...indirimli mağaza, ucuz mağaza demekmiş. Hatta marka ürünlerin... ...Arnavutlu et mağazaları oluyormuş. Hay Allah iyiliğini versin kara gözüm. O tür ucuz mağazalara... ...Arnavutlu et denmez. Arnavut ciğeri mi denir? Hayır birader, outlet denir. Outlet. <gülüyor> tamam, outlet tamam, tamam. Neyse, ben de atlet mi, outlet mi... ...girdim mağazaya. Hanımla beraber. Hanımla beraber ama hanım yok. Bizim hanım outlet mağazasında ucuz ne bulduysa başladı toplamaya. Allah seni inandırsın ucuz diye on tane tırnak makası, iki tane bahçe makası aldı. İyi de sizin bahçeniz yok ki. Ne yapacak bahçe makasını? Ben de onu dedim. Ne gereği var dedim. Çok hesaplı dedi. Hesaplı diyerek üç tane de hesap makinesi aldı. Çocuklara kıyafet ne oldu? Ne olacak orada bulamadık ve alamadan geldik. Ama ucuz diye işimize yaramayan bir sürü şey aldık irade ucuz diye ihtiyaç olmayan şeyler alınmaz ki. Tasarruf etmek lazım. Evet, tasarruf etmek lazım. Ben de sağlığımdan, saatimden tasarruf etmek için... ...bundan böyle hanımla alışverişe gitmeme kararı aldım. En güzel efendim, sen ne dersen de kafaya konulursa o muhakkak alınır. En azından birbirinizin gönlünü kırmayın.